Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler Radyolarının başındakileri bir kez daha günaydın diyelim. Fahir Öğünç, Oktay Demirci hepsi birden stüdyomuza. Hoş geldiniz efendim. Hoş, Hoş bulduk efendim. Hoş. Günaydın efendim. Nasıl yağdı dolulardın Nasıl yağdı ama? Nasıl günahlarınızı düşündünüz değil mi? <gülüyor> ne yaptık falan diye. Bunlar sadece bizim değil, atalarımızın günahlarının da cezası. Nasıl korktuk sevgili dinleyiciler? Bir tentenin altında bir üçümüzü... Üçümüz sığınmışin bir sarılışı vardı yani tam sarılma değil de or sarılı ver bir sarılma olmadı ama böyle bir nasıllarımız bir... mı Oktay bana bir şey bunu söyleyeceksin bunu söyleyeceksin dilim dönmüyor orada ki hmm. berabermet falan bir şeyler Neyse Durdu sonra da şey rahatladık Demek ki o demek ki birlikten bir enerji doğdu evrene yani. enerjimizi rahat güzel gönderdi o koca koca dolu yağmaya başlamadan bir 10 dakika 15 dakika önce e, seri yağmur ...denen hı -hı. hava durumunda öyle bir tabir olmamasına rağmen... ...seri yağmur başladığı zaman ben size şey sordum ya... Hı -hı. korktun ...korkuyor musunuz diye bir şey sordum... Hı -hı. ...pek ciddiye almadınız siz o sorumu... ...evet korkmamıştık o soru... evet Hiç, o bile verilmedi Çünkü sevgili dinleyiciler... ...çünkü o sırada şakırtı vardı... Hı. ...ne zaman ki şakırtı takırtıya dönüştü... Hayır, şakırtı ...ben de, tevbe dedim... ...tevbe diyeceksin ama o zaten şey... ...dolu böyle hani... ...gökten taş yağacak gibi bir böyle şey olunca... ...insan korkuyor ya... Dolu da taşa en çok benzeyen şey şey dünyada. yani gökten yağ en azından bildiğimiz kadarıyla. Ondan sonra ben bu soruyu sorduktan 15 dakika, dakika sonra, sonra, sonra bir da. dolular böyle takır takır yağmaya başlayınca. Aman o da neden O musun? cevaplar çatır çatır nasıl arka arkaya geldi? Evet biraz korkuyoruz diye itiraflar efendim tövbeler yakarışlar dedim bana yakarmayın bana yakarmayın dedim <gülüyor> yakarırım. yakarırım dedim. Ben biliyorsunuz yani kaç defa ya. anlattım. İzmir'de... Evet. <gülüyor> aynısı oldu Oktay. Eğer çok merak ediyorsan. Aynısı, aynısı oldu. oldu. Aynısı oldu. <gülüyor> <gülüyor> İzmir'de çocukluğunda gökten kurbağa yağmasını yaşamış bir insan Sen olarak... Sen onu hatırlıyor musun Ege? Evet hatırlıyorum tabii canım. Yani kurbağa yağdıktan sonraki hali gördüm. Böyle kurbağalar düşerken görmedim ama... O zaman bu kadar korkmamıştı. Kurban, Belki o zamanlar çok günahsız, saf, masum bir çocuk. E, tabii her şey Şimdi olduğun için, demek ki. Çocuk olduğun için herkes de diyordur. Senin zaten sevapların yazılır, günahların yazılmaz diye hep böyle çocuklara söyledikleri için. Sen böyle için rahat da. Ne zaman ki bir birey haline geldin. Maalesef. O zaman işte Aman, tepemizde çatı olmasaydı o kadar korkmazdık böyle kafa tepenin üstünde bir şey oldu. Evet doğru orada, kafamıza orada. tak tak tak inseydi o zaman çok rahat huzur dolardık ya. ya. o yukarıda çok fazla ses çıkarıyor. Ben biliyorum abi çadır etkisi yani. Şöyle demiyordum fire dün bütün Aman abi ne olacak defterleri aşkına. ortaya koydun böyle sevaplar, günahlar, sizi, bilmem ne sizin... kendi kendinize bir yere çekildiniz. Amel defteri falan diye Oktay tam olsun bari. Kendi kendinize bir yere çekildiler, sevgili din <gülüyor> Amel defterini çıkardık akkadadun yani ve <gülüyor> Defter hakikaten ıslandı yani şu anda Her şey birbirine karışmış durumda Son iki Buyurun efendim Dün milletvekilleri yemin ettiler Bir yemin ettim ki dönemem esprisini kimse yapmasın Çok yapma uzun sürdü. sürdü galiba ya kaşa kadar sürdü Baya sürdü 550 milletvekili var Her milletvekili en az bir dakikada yemin etse 550 dakika Hadi ıvırıyla zıvırıyla 600 dakika E 600 dakika ben sana söylüyorum En az 10 saat sürmesi lazım Doğru mu Oktay? Doğru yani niye bu günümüzde şey yapmadılar onu? Elektronik yemin mi? Elektronik yemin değil ya. Ne bu peki? partilerin başkanları, genel başkanları çıksa falan fıstık işte ee, ne yemin unuttum bağımsızlığına bölümlendirme falan yeminle. diye. Ondan sonra o partinin milletvekilleri de aynen aynen dese şu gündemde olan bir laf Olur mu milletvekilinin kürsüye çıkması için bir sebep ya. En heyecanlı ha, belki bir daha çıkmayacak bazıları hiç çıkmayan iş. milletvekili var. Nasıl hiç gitmeyen milletvekili var oturumlara? Of, Ancak dün... grup toplantılarına gidiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Meclise hiç gitmeyen adam var yani. Öyle bir dün o zaman yani çekilen selfie'nin, çekilen fotoğrafın Instagram'a yüklenen foto, bir ara internet yavaşladı ya ondan herhalde. Herhalde Herkes hala, yüklüyor. Hala yükleniyor galiba çünkü sabahleyin hala yavaştı. Kankalarla yemin koyfu. Valla öyle bir şey de var bir taraftan da. Gerçi hani şimdi bu ilk Adana'dan başlıyorlar yemin etmeye. Hı. Adana! Çünkü 0 bir Adana biliyorsunuz ama yani son son şey, şey plakaya göre ya da şeye göre son hangisi? Oktay? Zonguldağım. Plaka mı? Plakaya göre mi veriyorlar yoksa? Tabii il il milletvekilleri. Tamam artabetik mi? yoksa plaka mı? Ee, Alphabetik. Tahmin ediyorum alfabediktir. Alfabediktir. Zonguldak'tan bitiyor yoksa en son il olan mı diye bir şey. Zonguldak'ta evet. bitmesi. Kavas Zonguldak'ta bitiyor. Bağlar Zonguldak'ta Askerlikte öyledir o. Hakikaten. Zor ne oluyor mu? sonra mesela Bursa yemin ederken herkes Bursa pat pat pat sırtına mı vuruyor şafak Şafaq 17 falan acip şeyler. Valla bilmiyorum. işte. At bir sezon sonra görece onu Bir yemin gördük. Bir sonraki seçim ne zaman olur? Erken seçim mi olur? Sonra mı olur? Da... Şey diye bağırdılar mı Deniz Baykal'a? Hmm. Hoca bitir! Hoca uzatma bitir! diye öyle bağırdı mı? Ve bizi seyredemedik ki. Bilmiyorum şey var mı? O Ben seyredemedim. Zaten. Kaçırdım ben. Hmm, kaçırdı Bu seçimlerde mı? kaçırdım evet ya. Kaçıranlar için isterseniz bugün o zaman yayını var mı onun? Erken seçim istiyoruz çünkü biz kaçırdık. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani bakacağız artık torrent'ten, torrent'ten bir şey. Torrent'te bir şey var mı çünkü ben hiç duymadım. Ee, oradan yüklenir herhalde bir şeyler yani se Oradan milletvekili. yükleniyormuş değil mi Oktay? Evet, oradan izliyorsun herhalde televizyon gibi bir şey torrent. Şu anda e, Youtube'unda Herhalde bildiğiniz milletvekili varsa Herkes kendi yeminini yüklemiştir e, Büyük ihtimalle Oradan seçmiş, seçtiğin milletvekillerine Bak ben buna oy vermiştim bakalım nasıl yemin etmiş Oradan çünkü belli eder kendini E çoğu insan bilmiyor ki kime oy verdiğini o da doğru. O, o zaman hiç seyretmiyordur zaten. Hiç seyretmiyorum çok şey bir de. Yani konu hep aynı. Neyse yeminler bitti. Şu anda meclisimiz Türkiye'de çalışıyor tıkır şu tıkır işlemeye başlıyor. Yasaya yani meclis... boğacak bize. Evet, İyi yani. çok güzel. Yasaya boacak bu daha bir yasa masa çıkması, mevzu bahis değil şimdi işte gruplar falanlar. Çıkar bence. Ben mesela milletvekili olsam ilk heves böyle. En çalışkan görünmek için. ilk günde. Lise, arkadaşa ilk günde arkadaşa Arkadaşlar ben çıksa. yasa çıkıyorum. Torba yasa yapabiliriz. Yani birkaç tane sizin de yasa öneriniz varsa isterseniz şey yapın diyor. Bir şey diyeyim mi? Keşke çıksa ya. O kadar mutlu olurum. Bir tarafımda da mosmor olurum ki. Niye? Yatışık e bir sürü mi? Hayır. Bir, bir sürü, sürü çıkması, yasa var. Çıkması gereken yasa var. Özgecan yasası diye bir şey var. Bunun için daha önce de bunu Konuştuk. Çıkar işte o yasayı, hükümet, hükümet kurulmadan, bir şey olmadan, toplan, al desteğini, ne kadar güzel olur. Çok obal olur da. Bir Mosmor olalım ya, bir ee, beklentisi olan adamlar olarak. Buradan birazcık daha seyir Oktayı Mosmor etmek, etmek istiyorsunuz. Çıkarın şu yasayı bir. Yani programda konuşmak için. Ee, vaktimiz olur mu onu bilmiyorum. Yani bugün çıkarmaları lazım ki, ki yerin evet oktay. Çıkarlar Diğerlerde... çıkan yasayı bizim maalesef sevm çok isterdik ama ben... yayında konuşma şansımız, şansımız zıfır, zıfır, zıfır zıfır zıfır. Ben bir şey söyleyeyim çıkarsınlar bu yasayı. Yani bir şekilde sesimizi duyuruz ya. Önümüzdeki hafta bir yerlerde konuk oluruz. Bir bir telefonla bağlanırız. Bir şey yayından yaparız. Yayından duyurabiliriz. Nosmore olduk ha, diye ha. konuşuruz. Ha. Ya. Maalesef Oktay duyuramaz. Çünkü son ikideyiz şu anda. Son ikideyiz. de İkide başladığına göre son bir program daha kaldı. Yani... Adam der ki ya ben kardeşimler Zamanında duyuracaktı. Esel o zaman zamanında çıkarsaydın Yasin. E... Doğru. Ne oldu? Parlamenter sistem bir kez daha tıkandı. Erdoğan Bey demiş ki yarın son gün olduğu için selbest kıyafetle gelseniz... Aslında olabilir mi demek Valla yani, biz eski tip radyocuyuz. O yüzden bizde hiç serbest kıyafet olmaz. Her zaman e, yayın kıyafetlerimizde gelir, yayın kıyafetlerimizle çıkarız. Bir üniformalı sonuçta. Yayın kıyafetimizin ne olduğunu çoğu insan bilmiyor. Şimdi radyo kapalı kutu. İçeride ne olduğunu kimse görmüyor. Gerekirse yamalı giyeriz ama yıprılmış e, e, ve sökük kıyafetleri giymeyiz. Ama ne ne yapıyoruz sonuç olarak gene biz üniformamızı giyiyoruz. giyiyoruz. Radyonun üniformasını Yırtık giyeriz, pis giyeriz ama marka giyeriz. Biz Hı bırakacak mıyız üniformaları yarın giderken? Üniformalar biz yoksa çıkarın. bize mi ait? Ne o bize ait diye canım? Radyonun. Radyonun değil Bırak. mi? Biz e, istediler be, ki zaten. Bizim üniformalarımız kimseye olmaz ki. Olur canım, olur o, olmaz. Envanterde var. Nokta. Envanterde var. Genç ki kibar ki burada küçük yani minyon kız arkadaşlarımız var yani çalışanlarla onlar demirbaşta, var. oktay yani gerekirse yırtarlar şey yaparlar toz bezi olarak kullanır bir şey yapılır ama toz biz kayağının dediği gibi toz bezi veya yer bezi bir tek donumuzu giyeceğiz çıkacağız <gülüyor> keşke bir yedek kıyafet falan mı getirsek çünkü evet çok saçma bence olacak yarın yani. getirelim de öyle ayıp olacağım yağmur senin. olmazsa sıkıntı da pek yaşamayız ama yağmur olmazsa sıkıntı ha, güneşli havada ha, donla gezmek iyi de yağmur olunca ıslatmıyor donluğumu valla hakikaten biliyorsunuz beyaz don giyiyorum o da yapışıyor. Ya yani saçma sapan zaten bizim için duygusal bir gün olacak. Duygusallıkla erotizm karışırsa yeri... yanlış yerlere gidebilir diye korkuyorum. O yüzden ben bir yedek bir şey getirdim. Ne giyerseniz giyin demiş doktorlar. Dar kot pantolondan uzak durun demiş. Bana Avustralya'da bana mı? Avustralya'da yapılan bir araştırma kaslara ve sinirlere zarar veriyor. Belki sıkık yürünüyorsunuz ama demiş uzman kaslara ve sinirlere zarar veriyor. Ne kası var ne siniri var ya bacak ben sportmen miyim şey miyim? Sen bacaklarını şimdi... hiç kullanmadığın için geçim yani Aa, bacakta darz... ayakta durmak, yürümek, merdiven çıkmak Hep bunlar bu, yani... benim en Se... yoğun yaptığım sporlar. E tamam işte onlar için ne gerekir? Öncelikle bacak gerekir. Ha, o tamam bacak gerekir. Bacakta ne var? Yeter şart değil. Yani tabii ki gerekli ama şart değil. Bacakta ne var kıl var kıl var değil diz mi? var diz kapağı var değil Baldır mi? var Baldış var baldır var ve Baldış var Baldış <gülüyor> bölgemizi daha da önemlisi apış var evet, tabii. Hmm, ne kadar güzel var, bunların bu hepsi bir bütün olarak neyi oluşturuyor komple bir ayak takımını <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum ge vücudumuzun <gülüyor> ayak takımı Sonuçta vücutta ara olan kaç yer var ara olan iki üç tane koltuk altımız bir aramız var apış, apış var. aramız var Bir de katladığımızda dizi arkamız var Canım, her şeyi katlarsan arası olur yani sen de dirsekleri de katlı onların da arası olsun parmakları katlı onların mı? da arası koltuk altı ara mı sayılır ya vallahi sen nasıl istersen bilmiyorum o bana ara gibi geldi reklam arası koltuk altları 35 yaşında bir kadının yaşadığı <gülüyor> sağlık sorunları tek Kadına, tek ötek verilmiş kadınlar için mi bu dar kadınlar hem erkek için hem erkek için. için şu anda böyle bir geçici bir his kaybı var var hmm. erkekler için var. his kaybına neden oluyor ne, ne hissedeceğim ben bacağımdan ne hissedeceğim ya? Sadece bacak ya diye düşünmeyin bacak çok uylanır, Ben çok uyanırım Bacak mesela. diye düşünmeyin ya. Niye siz bacak diye düşünüyorsunuz? E ne kotu nereye yiyoruz, Oktay? Yemek yedi mesela. Evet. O kan nereye gidiyor? Mide. Ondan sonra nereye pompalıyor kan? Beyne. Beyne ha, mi? Doğru ya. Beyne gidiyordu. <gülüyor> tamam ben hep onu başka bir şey bacaklara da giderdi. Çünkü vücudun en büyük kas yoğunluğunun olduğu yer bacaklarmıştı. Bacaklarda o kas gruplarından birisi doğru. Ee, 35 yaşında bu kadının bir ev taşırken kutuları boşaltmak için saatlerce çömen kadını baldırlarını çömen olmuş. Çömen mi dedi noktay? Çömeşen değil çömeşen kadın olur yani. Ben ayrıca çömeşen kadın görmek istemiyorum bu yaşında ya. Valla Avustralya'da var çömeşen kadınlar var. Valla insanı hiç yakışmayan hareketlerden biri çömeşmek. Valla bir Çöm, de insanlığını kalk. kaybediyor. Çöm kalk. Çöm kalk. Askerde de öyleydi. başka nasıl, yerlerde dedi. Bak sokakta falan bak böyle birileri çömeştiği zaman şey oluyorsun. Ay canım yazık ya böyle. Yalnız, çömeşince bütün şeyini kaybediyorsun. Far ya. yanlış bir ifade de bulunuyorsun. Çömeşmek çömelmenin tek bir amaç uğruna çömeldiğinde ona çömeşmek denir. Ay canım çömeşmek. Mesela çok sıkıştım şuraya çömeş. <gülüyor> Ay canım, oraya çömeş. Çömelmek genel adı mı? Hay hay. Çömelmek tabi bir yerden bir şey almak için çömelirsin ama çok sıkıştı <gülüyor> ne yapayım şuraya çömeş. çömeş. Yani, yani çömelerek hayır. bir şeyi birleştiriyorsun. Hayır ben öyle bilmiyorum tamamen şey yani yere temas ediyorsan. Y tabii çömeşmek yere temas etmek. Çömeşmek. Te oturmak o. Ha çömeşmek değil. Yere temas değil. edince. Hayır, hayır. Zorun, olur mu? Çömeşte çömeşmek bir kere işteş bir fiil. Hayır, işte yani hem karşılıklı çömeştik gibi saçma bir şey var mı? Var tabii. Var evet. Oktay'la. Kar karşılıklı evet, Oktayla, evet. Şansı şansı. kadar sohbet ettim. Ben cümle için mesela Fahriye Yeni Mahalle'de buluştuk, karşılıklı çömeştik. Yeni mahallenin neresinde falan filan Bunları Onları sorma yani. tamam, Niye çömeştik Yani çömeştik ne yaptınız Benim sohbet bildiğim kadarıyla Sevkine çömeştik ya sana Bazen ben... canım istiyor çömeşiyorum Allah Bazen Allah. sinirden bazen e, tamam, zevkten Karşılıklı çömeldik deyince cümlede bir Hayır, Hayır. Zaten anlamsız olan cümlede bir anlam kayboldu Karşılıklı çömeldik çok anlamsız Karşılıklı çömeldik sohbet ettik anlamsız Ya şöyle olur yine karşılıklı çömelinir ha, çö... Ama yani onun için bir araya gelinmez Mesela ben çömelmişimdir hı hı. Fire beni görür gelir benim karşıma çömelir İnde olur? ikimiz de çömelmiş oluruz. Ama aynı, aynı anda çömelmenizse çömeşmeden planlanıyorsa o zaman çömeşmek olur. Benim bildiğim kadarıyla kabatini görmek için Çömelmeye çömeşmekten. Ya görmek için çömeldiğin için otomatikman sen ona da çömeşmek yapabilirsin yani. Ha o, sen o yani dönüş. yaptığın işe göre eyleme göre eyleme adını değişiyor. Işiyor. Lafı değiştireceğiz. Şey, Onun şey, ne alakası var ya. Sen i̇şte sohbet, sohbet şey. ediyorsun e, gibi bir şey. Peki olur. yemek yiyoruz, çömeldik, yemek yiyoruz. Buna ne deniyor? Yani çömelerek yeme, ve doyduğunu anlamazsın denir. Mesela <gülüyor> Çömeni, su, içiyorsun, su, içiyor su içiyorsun. Su içiyorsun mesela. Doğrusunu yapıyorsun. Çömeşmek <gülüyor> mi çömelmek mi? Olur mu yani? yani hemen geleni atmıyorsan çömelmek. Geleni atmıyorsan ne demek Yukarıda ya? Yukarıda şey oral yolla suyu. aldığını diğer yolla atıyorsa o Ta çömeşmek. Hatta devri daim çömeşmek denir. Yani diyor ki sistemim o kadar iyi çalışıyor ki suyu buradan içim lak lak lak, lak, lak. Buradan da Ege Bey'in çömeşerek. Çökmek peki? Çökmek Abi, o başka bir şey. O ayrı. O dolmuş da. Olmuşta. Dolmuş'ta çökülür. Hayır o da çömelmek işte. Dolmuş'ta. Arkadaşlar lütfen dolmuşta çok gerilin olmaya başladı. Valla ben çok rahatsız olmaya çok başladım. Çok genir Dolmuş'ta. Tabii ki bu, keşke daha güzel bir e, dili hakim olsaydık. Belki program devam ederdi. Neyse. E, güzel şarkılarla devam edelim sevgili dinleyiciler. Reklama yaklaşıyoruz çünkü. Beanie Men's Street Life radyoduzda. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İlkalfi Modern Sabahlar devam ediyor Esprilerimiz şakalarımız 8.49 itibariyle Hizmetinizde <gülüyor> Fahri bir espri patlatı hemen girelim Neyi be <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gazeteye dalmışsın Nereden buluyorsun bu esprileri ya <gülüyor> Abi espri bankası neyse onu da zaten Onu da bırakmamız gerekiyormuş espri bankasını da Espri bankasını radyoda mı bırakmamız gerekiyor? Onu da radyoda bırakacağız maalesef E fotokopisini yani. alırız abi Bir soralım gene fotokopisini alabiliyor muyuz alamıyor muyuz Tek defter miydi bizim espri bankamız Bir ufak bir bloknot Evet <gülüyor> Orada. bugün bitirelim yani oradaki. Evet, bir şey de kalmadı zaten bir program kaldı. Zaten o ufak bir notun bir kısmında şey var. King evet. sayısı tutulmuş. Burada bırakmıştık gece oynamışlar. Ne olmuşlar <gülüyor> bilmiyorum da. Biz sayfada bir Kings, şey espri. King sayısı tutulmuş. Vay egeciğim king sayısı diyorsun. Vallahi ne güzel. Eski kağıt oynamadık değil mi ya? Çünkü Biz hiç üç beraber kişi olmanın bu. Evet. Yok 3 5 8 oynayacağız. 3 5 8 var abi. Allah Allah üç üç, kişi 3 5 8 de yani şey ya hep. Ne? Hey. İhalesi var bilmem nesi Gerçek var Gerçek dostları olmayan insanların oyunu gibi geliyor bana Bir dördüncü arkadaş bulamamışlar Okey dururken king dururken, diğer oyunlar batak dururken 3-5-8. Çünkü biz... Hayır. Hepsinin oyunu ayrı canım. Eğer mesela 4 kişiysen bir sürü oyun oynayabilirsin. Bir şey king oynarsın. Canım, pişti güzel... oynarsın. Eşli pişti oynarsın. Hmm. Bir içi Ama oynarsın. Hep dörtlü oyunların ne kadar ee, güzel. 3, 3 kişi. 3-5-8 oynarsın. Papaz da oynayalım bari. Hayır. 2 <gülüyor> kişi olursan besik oynarsın. Şey, bir kişiysen bile var bu işin basic. kağıt oyunu. Tamam, işte 3 kişide bir tane 3-5-8 var. Bir kişide pasyans var. Tek sayılarda genelde öyle pasiyans mı e pasiyans açarsın pasiyans ben hiç bir hayatım. kişi bir kişi de pasiyans iki kişi de bezik üç kişi de üç beş sekiz dört kişi de king oyunu tamam mı bitti mi kardeşim dört kişi de o sayısız hello oyun var o hello. dört kişi de sayısız oyun yok ya canım. olayın tekniğini aşamadık sınırlı. daha oynayalım diyeceğim bir şey diyeceğim Yarın ben bu adamla bir... oynamam istersen bir pişti atalım senle. ay pişti de çok şey ya hülöflü mü Pişti dünyanın en güzel oyunudur. Flöflü mü oynayalım? Her türlü. Bir, bir şey soracağım. Bala Eking'i diye bir şey var mı? Var. Bala Eking'i diye bir şey var. Bala Eking bana anlam... anlam. Bala Eking'i iki kişi oynuyorsun. Tabii. Balayına genelde iki Her kişi çıkılır. Her kozda çıkıl bir parça bir şey çıkarıyorsun. Yani tamam balayına genelde iki kişi çıkılır onunla ilgili. Ne alakası var? Bala iki ingil, dört kişi de oynanır. Bir çift daha bulursun öyle mi oynarsın? Kayınvalide ve kayınvalide. Yani birbirlerine göre anlattım. Ha kayınvalideler de. Onlar gelir ya da Yani evliler ve dünürler. Hmm. Dünürler olur nasıl şey olabilir mesela. Ünlüler ve gönüllülere inanıyorsun evet. da evlilerle dünürlere mi inanmıyorsun? Eğer İnan çocukları mesela evlenen dünürler mesela toplanırlar. Çocuklar balayına gittikten sonra dört kişi olarak king oynarlar. Çocuklar yokken bir kafamızı dinledik. Çocuklar nerede? Oğlum, balayına gittiler. Onların değil, balayı. evini bir derleyip toplamak için gittiklerinde diyorsun değil mi? Balayına Yo. gitmişler. Onlar da gelecekler yemek Kendi evlerinde oynasınlar yapmış. ya. Ne alakası Ay var? Ay olur mu canım sen de hem ortalığı dağıtacaklar bir de yaşanmışlık olsun. Şimdi evlenenlerin evinde hiç yaşanmışlık olmuyor ya daha. Çünkü bir daha yaşayamadan da balayına gidiyorlar. Doğru. Dolayısıyla bir yaşanmışlık olması için daha şah. Daha önceden yaşayanlar da var artık. Maalesef Fah Hatta orada yaşamaya devam edenler var. Öyle bir film vardı. Oktay'ın dediği dost hayatı yaşayanlar. Daha önceden dost Others hayatı diye yaşayanlar. diye bir film vardı. Nickel ne Aynı evde yaşıyordu. Nickel Kidman. Odis. Hayalet ha? olarak ha. yaşıyorlar diye evde. Evet. Neyse ben size o kadar... Neyse şey... sabah sabah hayalet <gülüyor> konusuna girmeyelim. Girmeyelim. Dünyanın en önemli sinema dergilerinden biri kabul edilen Sinemaskop. Ee, keşke böyle bir dergi olsaydı. Belki de vardır bilmiyoruz. American Empire okuyucular arasında yaptığı... American anketi, Empire. American Empire. Ee, ne çıkmış? En çok sevilen film karakterleri kimler? Ha. İlk onda. Bir, Bir. Lebowski'deki e, dude vardır. Lebowski. Vallahi 10. sırada listemize girmiş. İlk onu yayınlıyoruz. 9 numarada. Neo. Ha? Matrix'ten Neo. Bakayım Matrix'ten Neo. Aa, Star, Star Wars'tan Han Solo. Sosyete Polisi'ndeki Eddie Murphy. Çok güzel. <gülüyor> Bence o. Edim Murphy birisi daha vardık. 48 saatte. Nick Nolte. Nick Nolte, değil mi? Polis Hayır, akademisindeki Svitcak mı Fahir? <gülüyor> o mu? Svitcak hangisiydi? Küçük olan, gözlüklü. Abi ben orada en çok o şey karakterini seviyordum. Bir irice mi olan mı? Bir irici olan vardı, bir de şey olan vardı. High Tower mı? High i̇rice Tower. <gülüyor> i̇şte o şeyin ekilişi. Beraber devreye çıkarlar. Beraber devreye çıkarlardı. Neydi o? <gülüyor> Bir de şey vardı ya. Onu niye yapıyor? Onu yektar kopa mı seslendiriyordun? <gülüyor> Ağzı ses. Ağzıyla. Her şeyi ağzıyla var. yapan adam. O bizi ilk etkiledi. O biz edin. modern sabahlarmış işte. Normalde o. ki herkes her şeyi ağzıyla yapıyor. Değil mi? Fakat <gülüyor> <gülüyor> bu özelliğiyle ön plana çıkan kaç kişi var? Hollywood dünyasında. Valla. Dokuz numarayı söyleyin. Yıldız Savaşları'ndan kimi seversiniz diyeyim. Han Solo. Obi-Wan Kenobi. Ha, hala Aa, Han Solo şey, diyor şey, ya. Şey. şey. Ee, Obi-Wan Kenobi. DART mı? DART tabii ya. Sevgili DART. Ee, DART Vader. Ondan sonra... Bak size soracağım. Dövüş kulübünden birini seçecek olsanız Tyler Durden. Tyler Durden dedi. Ege vallahi listeyi resmen sen yapmışsın. Die Hard'dan aa neydi? Mac Magnum. Neydi ya? MacLean. MacLean. Evet. MacLean. Evet. Onu ne baş... çıkardım da? Magnum'u çıkardım. Lean'i çıkaramadım. Hep baş rollerdeki adamlar yani. Batman'den Joker. Joker diye, Joker diye geçiyor. Joker diye geçer. Joker mı? Joker. Nasıl Jones dedi ise? Anne çok baby. Hafta, e, biraz Joker'a Joker geldin anladım kanı. Maalesef Batman'dan Batman. <gülüyor> Batman'dan hangi, hangi Batman? Batman? 50 tane Batman var. George Clooney'yi <gülüyor> de Ama mesela James Bond'dan kimi tercih ederdiniz? Timothy Dalton. Altın dişli adamın, çelik dişli adamı. Aa evet ya bence de o 10 numara 5 yıldız bir insandı. Keşke kötü adamlar listesi yapsalardı. Asas oraya ha. koysalardı. Hakikaten James Bond'dan da James Bond'u seçmişler. Peki son... ne biçim liste bu ya? James Bond'dan Indiana James Bond. Indiana Jones. Bravo Oktay. Hayır Indiana... <gülüyor> Ana Jones'un babalığı. House dizisinden o Topal Doktor'u mu koymuştun? Ben <gülüyor> <gülüyor> çok onu seviyordum ben. House <gülüyor> dizisinden. Peki en sevilen dizi karakterlerine geldik madem öyle. Hay en hay. sevilen dizi karakterleri. On numarada. Hangi ee... dizi? Kötü adamlardan. Şey hemen. Dizi ismini ver. Hemen House of Cards. Aslında işte, işte başkan. Başkan. Başkan, başkan, başkan. yardımcısı. Başkan. Danışman başkan yardımcısı da başkan. Benim Frank Underwood. Dizi listemde mesela Geoffrey koymuşlar mı oraya? Bakayım. Bak Game of, of Thrones'da. Bakacayık. Bak bak Peki mesela 24'ten kimi söylersiniz? Old Studen demiş ki e, Tatar Ramazan yok bu listede ya demiş. Hakikaten Tatar Ramazan. Yok maalesef yok anladığımız kadarıyla. Game of Thrones'tan kimi koymuşlar? Joffrey. Joffrey, Joffrey. olması lazım. Jo en sevilen diyoruz ya. Sevilen Kalesi'dir o zaman. Kalesi maalesef. Ya, o Jon Snow'dur o zaman. Jon Snow değil maalesef. Kim? Edward mı? Hayır Ed değil. Mi? Ned mi? Hayır, hayır, hayır. Kimi seçersiniz ya? En sevilen karakter. En sevilen Hiç karakter. Hiç ölmeyeceğini düşündüğünüz. E, Tyrion. Tyrion. E, aynen hakikaten. tri Tyrion Lannister. Ondan sonra Breaking Bad'den... Bizim öğret bekle. öğretmen olan. Öğretmen. Öğretmen <gülüyor> olanı mı? Kanser Emekli adam. kimya öğretmeninin diyorsun. Ha, o mu? Evet doğru. Ama Walter White. Bir de öğrencisi var. Bu arada izlemeyenler o. vardır belki Breaking Bad'i. Gerçekten de bir kanser hastasının yaşam mücadelesini anlatan çok güzel bir dizi. Evet, Herkese tavsiye ederim. Hayatın nasıl sıkı, sıkı sarılıyor. sarılma. Ve, ve kanserle olan mücadelesi. Ha? Moralin ne kadar önemli olduğunu anlatan da bir dizi. Hastalıklar sırasında. Evet. Ondan sonra işte bunlar en sevilen dizi karakterleri çocuklar. Türk Bunları sevmeye yok. devam ediyoruz. Bizimkiler Coles. falan yok mu? Bizimkiler. Bizim, bizimkilerden kimi seçersin? Bizimkilerden. En sevilen mi en tiksini mi? En sevilen canım. En sevilen... Bizimkilerden. E, ben şeyi seviyorum. Bu e, şey var ya Davut'la Ulkenin oğulları var ya. Hı -hı. Dunkov. Dunkov deniyor da onun ha, adı onun neydi ya? Mı? Onun Çırağı yanında değil, var. Onun yeğeni vardı ya. Onun ya yanındaki şey var ya onu Öl ben seviyorum. Şey, şey, tertip, tertip tertip Ben da, şeyi seçerdim evet. apartman yöneticisi Sabri Bey mi? Sabri Bey Sabri Hakikaten Bey. tam bana uyan adam işte Abi oğlum mu Cemil Cemil varken yani nasıl bunları atlıyorsunuz Doğru Cemil, Cemil var Apartmandan seçmek de zorunda değiliz diye ben şey yaptım Peki, Apartmandan Cemil Apartmandan Cemil Peki yerli dizilerden devam edelim o zaman Um, arka Sokaklar <gülüyor> Arka Sokaklar'dan seçersin seçersiniz? Cavit, take, baba. Rıza <gülüyor> baba. <gülüyor> Cavit Baba Cavit Rıza Baba ki Hayır Rıza Baba Rıza Baba olduğuna inanıyorsun da Orada herkes babalı konuşuyor diye biliyordum ben Ondan sonra e, Peki soruyorum Beşinci boyuttan kim seçiyorsunuz? Beşinci boyut ne ya? Nasıl bilmiyor musunuz ya? Sahi öğretmen olacak doğru cevap <gülüyor> Pardon abi ya. Bilmiyor musunuz abi? Ağzı beyaz sa sakallı adam. Beyaz, beyaz sakallı adam. Hem insanlarla görüşen hem de beyaz sakallı ile iletişim içinde olan. Tamam olur. tamam. Salih Öğretmen mi olur? Salih Öğretmen. Ben de onu seçiyorum. Ben de. Üç evetle ile Salih <gülüyor> Öğretmen'i <gülüyor> <de. gülüyor> <gülüyor> umurluyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu saate son şarkısı yıllar önceden. Authority Zero One More Minute. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz modern sabahlar. Diyelim bir saat başladı. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. 99 yılından Santana Smooth. Modern sabahların da en çok çaldığı şarkıydı ilk yıllarında. Son programlarda da çok çalamayacağız. Bir defa hancı. Bir defa, <gülüyor> defa çalabildik. Buyurun efendim ne oluyor ne bitiyor. Size çok sürpriz bir şarkı hazırladım. Valla uzun yıllardır e, yani nasıl diyeyim. Hep dinlediğiniz, zihninize yerleşmiş sizi Pavlov'un köpeği haline getirmiş ama adam gibi baştan sona dinleyemediğiniz şarkılar. mi? Jedi, e bir tane şey liste koymuşsun Twitter'a. Orada Smut yok. Evet abi bu listede olmayanlar smooth var. Criminal var mı? O o da yok. Sığmamıştır. Sığmamıştır dediğin ne? Twitter'a mı sığmamıştır? Ha varmış. Sığmamış. Sığmamış. Sığmamış. ...Santana, Fitch, ee, Rob Thomas. Buyurun efendim, esprileriniz, şakalarınız. Evet. E, Valla bir espri bir şaka bir esprimiz, yapacak oldu. şakamız olsun, olsaydı olsa, 16 senedir yapardık artık, artık son gününde de şakası diyorsun. Yani, çok haklı. Yani. Çok haklı. Espri Bankası'na bakalım mı? Espri Bankası'na bakalım. Bakalım Espri bakalım Bankası'nda espri neler var? Espri neler çıkabilir? Benim gazetemi bugün çok fazla e, reklam Esprim aldıkları demiş. için hiç haber mamar falan şey yapmamışlar yani. Hmm. Şöyle bir bakıyoruz. Espri bankası. Ee, Amerika maaşa bağladı. İftar. Geç. Bu da güzel bir espri olabilir aslında. İftar, İftar Orada olabilir. Evet, Şimdi evet. sevgili dinleyiciler. E Titanic'in bestecisi uçak kazasında öldü. Yok. Şöyle ok bir durumumuz var. Hı. Hep söylediğimiz şey. Modern sabahları bitirmek istiyorsanız bize... Bir hafta boyunca her gün iki tane poğaça getirirseniz programı yapamaz hale gelirdik falan diyerek. Kenan abi bu sabah stüdyomuzu e, ziyaret etti. Birkaç torbada çeşitli ürünler getirdi. Sizin de aklınızda onlar hakikaten. var zannediyorum ha, şey şu anda. Şey gibi ben yılbaşı sepeti bir, almış bir, gibiyim yani. Uzunca bir şarkı çalıp... E, Neşet Ertaş'tan Zahidem var mı? Onu çalabilir miyiz? Uzunca bir şarkı... E, sizin aklınızda da benim de ağzımın <gülüyor> e, içinde o tat var. Çünkü ben bir ısırık aldım ya. Evet Oktay ya. hakikaten sen aldın biz de böyle şey yapmış... Ne ısır kalması ya Hayallerini de aldı galiba Durum var ama e, şunu da söyleyeyim Bunları her zaman Çok ayıp oldu, evet. Bunlar her zaman yenir ama Bir daha modern sabahlar yapamazsınız O yüzden hazır espriniz varsa lütfen yani Ha diyorsanız ki yarın sabahtan yaparız Tabi canım efendim, yarın sabahtan olmaz, yaparız evet, doğru, canım doğru, evet. Buyurun Evet iki Saatte 2 iki aylık yağış Ay. <gülüyor> Espri olmaz Bunun Yap, Yapıldı zaten yapıldı, yapıldı. Gazetelerden mi bakıyorsunuz yoksa şeyden mi Neyden? Ee, espri Bankası'ndan mı? Yok gazetelerden bak. Espri Bankası'nda bakıldı. Espri Bankası iki sayfa olduğu için o bitti. Bitti. Oradan bitti, bir şey çıktı. Fahir sen de biraz kişi... bir espri şey şey yapayım. yapayım. Şey. Bu espri diye bir tane haberim var ama yani şey bu Sarp Levent olduğunu biliyorsunuz. Evet biliyoruz. Ee, nasıl bilmiyorsunuz canım Sarp Levent oldu. Sarp Levent oldu yani. Şimdi Sarp... böyle deyince oturdu. Ya şeyle dizisi vardı ya Hayalet Dayı'da Settar Tanrıyan var ya. Settar evet. Hoca, Settar Hoca Hayalet dizisi vardı zamanda. Neydi? Gece gündüz müydü? Neydi? Bir şey hmm. böyle bir polisiye bir dizisi vardı. Oradan tanıyoruz kendisini. İri yere olan değil mi? İri iri, i̇ri iri olan. Fahirin açıklaması daha güzeldi ya. Sarp Leventoğlu. Bildiğin Sarp Leventoğlu. Bildiğin Sarp Leventoğlu. teşekkür ya, ederim abi. O... Yine son programlarda beni kırmayı başardın. Yani ufak çocukla bir şeyleri vardı ya. disi vardı ya. Zeki Alasya'da oynuyordu. Cicek ve ben mi? Hayır, neydi? Dedem Gofet ve ben mi? Dedem Goflet ve ben miydi? Neydi o şey ya? Ufak çocukta Kelafem'in sohbetleri mi? <gülüyor> <gülüyor> O <gülüyor> öyle bir dizisi var. Tamam evet evet Çocuklu, çocuk şu meşhur çocuk var meşhur ya. Çocuk var Çocuklar ya. duymasın mı? Hayır meşhur Yok. çocuk var, meşhur, Osman bebek. Eskiden Osman bebekti de. Ali'nin çocuğu mu? Hayır Ali nin Ali, nin Ali, nin Ali, nin Ali değil. değil. Bilbir gecenin Öl. çocuğu. Hayır o dizinin adı neydi Oktay? Bilbir Gece. Zaman öyle bir geçer ki aklınız <gülüyor> şaşar dizisi. <gülüyor> aklınız. O dizide çocuk alırsın. vardı ya. Küçük Aga. Küçük, ha küçük Aga. Küçük Aga'daki o işte babası. Babası. Ana ana ayrı baba ayrı. Ben o diziyi de bilmiyorum da. O babası ismini İsmini işte. biliyorsun ama çatır çatır maşallah. Yani Tanıtımını görmüşsündür canım en kötü. Neyse. L o Sarp Levent. O, ünlü oyuncumuz diye girseydiniz söze. E, öyle ki, girdi zaten. Hayır Sarp Leventoğlu'nu biliyorsunuz diye girdim. Armatör mü? İş adamı mı? Siyasetçi ne çağrıştırıyor mi, mi? Sarp Leventoğlu? Ama oturaklı da isim. Sarp ha Evet ben Leventoğlu. siyasetçi olarak düşünüyorum. Bra. Sarp. Sarp. <gülüyor> <gülüyor> e, neyse geçtiğimiz akşam e, neyse. şeyde rastlaştılar e, Cihangir'deki evine doğru dönmeye Kimle? çalışırken. Kimle? Magazincilerle. Kimle Magazincilerle çömeşmişler. Evet. Valla çömeşmiş doğru. E, çünkü bir ara görmüşler magazinciler arkadan gidiyor. Bu sarplement oldu da Güven Kıraç'ın apartmanına girmiş. Yani bu yürüyormuş sokakta i̇şte arkadan evet. çık çık çık. çık. Fotoğraf makinesi seslerini fotoğraf... duyunca adımlarını hızlandırmış. Evet çünkü peşinde. sen öyle yapınca insanın nesi geliyor bak yapma. Neye çış çış geliyor sana şu anda? İnsanın... Çömeşesin geliyor. Neyin geliyor? Çömeşesin gelmiyor mu? Küçük kabahatin, <gülüyor> küçük kabahatin geliyor. Küçük kabahatin geliyor. Küçük <gülüyor> da çok korkuyorum onun demeye. E valla öyle. Sablement oldu Güven Kıraç'ın apartmanına girmiş. Sığınmış resmen. Sığınmamış abi. Girmiş orada <gülüyor> küçük kabahatin gelmiş bir insanın. Güven abinin evi var şurada diye mi girmiş? Yoksa herhalde ilk girdi, yani ilk... Üçüncü katta oturuyor, oraya kadar orduda. bekleyememiş herhalde. Öyle Aha. bir sıkıntısı var. İğrençlik haberi okuyorsun şu anda. Ya iğrençlik haberi okumuyorum. Bir de şöyle bir şey var, arkasından da magazinciler. Yuh, yuh. Yani arkasından yuh. magazinci varken yapamaz diye ben biliyorum genelde. O da mesela. zaten alelacele toparlanmış. Alelacele toparlanınca da, bir de tam da şey yerinde değil, üstte başı... <gülüyor> Hadi canım. <gülüyor> Vallahi bakmış. Şey, bir de hakikaten gazetedeki fotoğrafını görünce şey olarak... Ayıp ya magazinciler. Yani nasıl su içine yılan dokunmaz? Kömeşen yok, insanın vallahi. da ne fotoğrafı... Şey çekti. yok muymuş orada ee, Ozan Güven? Ozan Güven çok güzel şey yapıyor. Kafa iyi. falan atar bir ha, şey, bir şey yapıyor falan. Yapar, ya, salak o... mısın falan filan diyor. Çok net konuşuyor. <gülüyor> yani. Ne sormuşlar? Sarp Bey sallamadınız mı güzel güzel <gülüyor> falan öyle mi demişler? Ha, eşiniz nerede? Burada ne yapıyorsunuz sorusuna? Birce mi? Nerede bıraktığımı hatırlamıyorum. Burada Güven kraç oturuyor. Biraz kafa dağıtmak istedim demiş. Ee, fakat... Eşiniz nerede? Nasıl bir soru ya? Böyle, bu, o pozisyonda gördüğün adama sorulacak en son soru eşiniz Normalde. nerede? Eşi eşimle beraber oturur. Birce ile karşılıklı güzel çömeşiriz. Ha, ayrıca eşi götürüyormuş çişi anladığım kadarıyla. Kendi başına yaptığı zaman da işte ortaya çıkan manzara bu. Demek ki işte bir adamı sürekli toparlayan birisinin, bir kadının olması gerekiyor. Ama Sarp Leventoğlu da güzel şey yapmış. Sarp ne? bacaklarını açışıyor. Konuyu güzel, güzel değiştirmiş yani. Nerede burası bur da Güven Kıraç'ın, güven, güven Ağabey'in <gülüyor> evi burası da falan filan. Daha beter. Oğlum madem sen benim evim olduğunu biliyorsun. Niye benim apartmana geldin diye Güven Kıraç kızmaz mı? E, aslında kızmaz ya. Çünkü insan böyle tanıdık. dünyası böyledir. Hayır canım o. tanıdık bir huzur arıyorsun sürekli olarak öyle değil midir insanın en savunması anlarından biri çömeşteyan onu da huzurlu bir yerde yapmak istersin. İyi ben de, O da tanıdık bir senin bahçeye geleyim o zaman. Bir de güven abi anlayışlıdır. Huzuru orada hadi. <gülüyor> E, vallahi öyle büyük geçmiş olsun. Lütfen buradan magazincileri de uyaralım. İnsanları çömeşirken veya diğer özel alanlarına girmeden, rahatsız etmeden fotoğraflayın. E, bugün Sarp Leventoğlu'nun pantolonunun durumu gözler önünde. Evet, çok teşekkür ediyorum o zaman ikinize de. Güzel bir haber verdin. Hepimize ders oldu Fahir bu. Güzel İsterseniz de. şu şarkıyı bir baştan son dinleyelim. O da bir bahsettiğin şarkı mı? Yıllar sonra modern sabahlarda. Şimdi bu çarpıyı duyununca gidemeyiz. Çıkabilir gidiyordum. misin? Çıkamazsın. Tamamız evet. Mutfağdaysam koşa koşa buraya gelmen gerekir. Ama neyse işi başkaları görücüyecek. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabah. Tatlı bir asap bozukluğu oldu mu sevgili sana severler. Oldu olmaz mı ya? David Bowie bring me the disco king radyosunu seydim modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. 9:37 oldu saatimiz reklamdan evet. önce gündeme. Son bakış. Tokat tokat tokat sıfırdan yüzeye 3 dakika çıkacağız. Zirveye çıkartıp bırakacağız. Bu arada bazı dinleyicilerimiz bugün son yayın zannediyor. Alakası yok. Yarın son yarın yayın. Son yarın son yayın. son, son yarın. En son son yarınmıştı. Onu bir kez daha. Ama netleşti. yarın dinlemezse mesela. Ha. Bu arada dinleyicim yarın dinleyicim kaçta yayın kaçta başlıyor beyler? Nasıl? Yarın Yarın kaçta başlıyor? Yarın 7'de başlayacağız 7'de başlar. Ve de şöyle planladık. 3 ee, gündür böyle şarkılar çalıyoruz programımızda. 20 yıllık radyo otu hayatımızdaki önemli şarkıları. Yarın o yüzden bol bol konuşacağız. Aa şunu da çalsaydık ya baby falan demek hiç, de gerek almayacak. Hiç hiç hiç hiç Arkada, hiç. Arkadaşlar aralıksız konuşacağız. Reklamlarda molamızı yaparız. İhtiyaçlarımızı İhtiyaçlarımız görürüz. İhtiyaçlarımızı gideriz. devam evet. ederiz. Evet. O zaman devam edelim. Çok güzel. Zirveye çıkartacak bir haber. Popçu Emir ikinci klibi yaylı yatağa e, klip çekti. Eee <gülüyor> <gülüyor> Belki <gülüyor> de ne popçu emiri duyduk ne yaylı yatağı dinledik. O yüzden de modern sabahlarının sonu geldi. Biraz evet. popçu emiri biliyorum bu pop arada. Popçu emiri biliyoruz da. Tarkan'a ilk... en çok benzeyen pop yıldızımız. İlk klibini de bilmiyoruz onu da kaçırdık. İlkinin adı neydi? İkiz yatak. İkiz yatak mı? <gülüyor> Yok canım ilki darbeli atkap, ikincisi yaylı yatak. Darbeli atkap mıydı? Tabii canım hı. siz öyle. Oho, Üçüncü zaten üçlülük biris. <gülüyor> Bak adam bitirdi gitti de yani. Ee, Emir'e klibinde Nineler Orkestrası eşlik etti ne bu durumda. Orkestrası? Nineler Orkestrası? Ee, nineler orkestrası çaldı mi? Emir söyledi. Evet evet Nineler. Amber Orkestrası gibi mi? Embe orkestrası gibi Nineler Orkestrası. Bu arada klibi de kardeşi Erdi çekti. E... Vay bir Popça sürü isim söylüyorsun Hatırdan. ya. Nineler diyor, ya ne söyledim? Popçu Emir dedim. Popçu Emir dedin. İlk Yaylı ya... yatak da sanki bir prodüktör ismi gibi. <gülüyor> yani Prodüksiyon firması olabilir. Yaylı yatak prodüksiyon gururla sunar. Emir'in klibi. Eviniz ve kulağınız. Ee, Emir'in bu, yolu. Bu, evet Emir'in yolu olabilirdi doğru cevaptı. Kendisine hayırlı olsun. Ee, bir de Emir'in kardeşi var. Küçük Erdi. kardeşi. Erdi. Zaten biliyorsun mesela Şahan'ın kardeşi var kim? Togan. Togan. Şuan oynar, Togan çeker. İşte Emir Cem, oynar, Erdi çeker. Cem'in Cem kardeşi Can var. Cem gözlükler oynar, büyük. gözlükler büyük. Onu Can kar çeker. Mesela Ege'nin kardeşi var. Deniz. Deniz, Denizko. Ege oynar, Denizko çeker. Tamam. Mesela senin kardeşin var, ablam var. Nilgün. Sen oynarsın, Nilgün, Nilgün çeker. çeker. Ya da tamam. Nilgün oynar, sen çekersin. Ama Abla... senin hem abilerin senin, hem ablaların var. Ablalarım de... yok, lalarım yani, yok. Ne işte olsun, büyük bir, Laları. büyük bir şey. Da Ama şanla. senin yani her şeyi var. Hayır. Bizde her şey var. Bizde yazar, yok yok. Bir abi yazar, öbürü abi yönetir, abla çeker. Biri sanat yönetmenliğini yapar. Sen oynarsın. Ben oynarım. Ben gerekirse. Türkan Sultan'da izler. i̇zler. Şimdi popçu Emir düşünsün o zaman. Ee, böyle madem aile işine girince kalabalık aile olacaksın. Öyle bir kardeşle bu işler ne yapmıyormuş Emir ee, Erdicim. Bey? Erdicim. Erdicime söylüyorum dönmüyormuş. Döndüremem. Evet bu güzel haberle sıfırdan zirveye tokat tokat çıkardı. Tokat çıkardık. gibi yapıştırdım Fahir. Ya ne gibi biliyor musunuz? Yani e, hani böyle son günlerde... Rahmetli'nin son günleri gibi mi? Okulun, yok yok iyisin iyisin falan dersinde. Okulun son günlerinde böyle bir coğrafya hocası gelir mesela sınıfa da. Hı hı. İki gün kalmıştır okulun kapanmasına. De, coğrafya Sınavda hocası ders... ÖSS'de bitmiştir falan öyle Bitmiştir ders anlatmak ister mesela. Çünkü e heyecanla evet. yanıp tutuşmaktadır eğitim. Eğitmek için. Eğitim vermek için. Çünkü meşaleyle geliyor. O ışığı diğer çocuklara yansıtmak için. tabii istiyor. buradaki branş olan coğrafya bir metafor. Hı. Yani fizik de olabilir, kimya da olabilir, Türkçe Temel olabilir. Temel diyorsun. İngilizce olabilir. Vatandaşlık bilgisi de olabilir. İnklap tarihi de olabilir mi Oktay? Ne olabilir mi? İnklap tarihi. İnklap tarihi de olabilir. E, ama böyle bir öğrenciler bir şey olur ya. Vatandaşlık bilgisi olabilir mi Oktay? O sorulmuştu Ercan. E, o böyle bir öğrencilerde bir isteksizlik olur. Bir şey olur ya. Dinlemez, evet. Dinlemez. Evet. Aman yani hocam ne kasıyorsun öyle. hala da. İki Aman hocam derler falan. Falan. ve orada hemen fonda ne çalar? Tamam, Allah aşkına ne çalar fonda? Aman hoca kurtar ha, bizi, bizi fillerden den. çalar. Bir küçük bir kuple. Bak, Kırmayın birbirinizi çocuklar. son iki. Hadi bak 3 saniye. Çok hoşunuza gidecek. Biz belki. ne yapacağız? E beraber yapacağız ya. Birisi biz Ka sadece dinleyici olarak katılsak. Hayır olur mu ya? O zaman ben ne anladım? Birlikte zaten tadı ayrı olanın kaba ayrı olur ya. Bunu kaç kere söyleyeceğiz? Tam tersi sonra. olmasın. ayrı. o zaman olun. çünkü sohbet bir yerlere gidiyor. Denin. Dinin, aman hoca kurtar dinin, dinin, dinin, Bizi fillerden Gece gündüz çalışıp Açkallık bizden Aman oca kurtar dinin, dinin, yeter, Bizi fillerden evet, Ama bak nasıl Nasıl havaya, ben, havaya ya. giriyor abi Hani böyle okulun son iki günü kalır da Böyle sıralar çevrilir ya Herkes nerede yaşadın yaşadığını, nerede okudun? sıralar, sıralar çevirir. sıralar çevrilir, biberler oh, kurutulur, salçalar yapılır, tanhalar, <gülüyor> tanhalar şey yapılır, yufka ekmek yapılır. Değil mi? Saçta. Çekil herkese mi? onar tane yerli mallar haftası. Islatmadan veririz. Siz de getirdiniz, biz de yöresel ekmeğimiz olan saç <gülüyor> saç ekmeğimizi saç getirdik. Öyle oldu ya. Son günde böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, onun da tam tersi oldu. Sanki öğretmenler sallıyor da öğrenciler hadi biraz daha bir şey yapın falan. Evet bir ya, çocuklar falan. böyle alev alev istiyorlar. Yani ne şarkı çalıyorsunuz falan diyorlar. Yarın yani, bol bol konuşacağız. Çok tersiğimiz yok. Ne kadar güzel haber verdi. Hiç ona bile konsantre olamadık. Emir Ama hoca kurtar mı? Hayır ondan önce haber. Şarkı demedim. Şarkıyı ben şey şöyle, şey. sıralar çevrilir şarkılar Bana Onda bir, o Bana bir saniye müsaade et. Ben eski hemen e, haberi dökümünü bir şey yapayım. Bir dökümüne bakar mısın? Popçu Emir'in yaylı yatak için klip çektiğini söyledi bize ve de biz bu konuda yanlış sohbetelim. not almışsın Ege yanlış not almışsın yaylı yatak adlı ikinci klibini çekti ikinci klibini kardeşi Erdi çekti diye bir şey, şey söylemiş. sanki yaylı yatak için klip çekti gibi anlatıyorsunuz biz bu açılan güzel konuya hiç şey yapamamışız. yani yaklaşamadınız ben evet. açıkçası Yadırgadım <gülüyor> Yadırgadım Yadırganca insanlar ses çıkar zaten Ege'de ya bu kafa yadır, olduktan yadır, sonra sen yadır, yadır, çok Yadırgalı ne, ne, ne kafası bu Yadırgalı Faiz <gülüyor> Vallahi çok güzelmiş Ege. Bunu bir kenara not al. Neydi bu haberin enteresan tarafı? Nineler Orkestrası. Nineler Orkestrası. Ama yani... Titanic. Bir dakika Titanic dedi Oktay. Bir saniye. Titanic yani Egecim, Titanic. Titanic Brave... it was a ship of dreams and it was it really was. Değil mi Oktay? Teşekkürler Fahir. Braveheart yani Bravest Hearts ve Avatar yani Avatars. Hı -hı. gibi gişe rekortmeni filmlerin ortak özelliği nedir? Aynı adamın müziklerini yapması ve o adamın da yeni roketlemesi. Bravo Oscar ödüllü James Horner roket. O adam diye şey yapıyor ya James Maalesef... Horner'dan bahsediyoruz güzel bir James Horner bestesiyle devam edelim yayınımıza yalnız şu anda rahmetli şeyinde fır evet, fır, fır, fır fır fır fır fır fır şeyinde dedi de. uça Özel uçak kazası bu Bir Bitiği o öldü çünkü. Yani, özel uçak kazası mı yoksa normal kazada mı öldü yoksa kendi mi öldü? Nasıl evet, öldü? Evet kendi kullandığı özel uçağın pazar e, pazartesi günü sabah saatlerinde Santa Barbara'nın kuzeyinde e, düştüğünü açıklamışlar. Vay bu iyi arada. bestecilerde bir uçma hevesi var ya. Onun olduğu da öyle Aa, Şeyde mi? Stevie'ydi mi? Uçak kazasında ölmüştü. Steve Way bunu duysa herhalde bozulur. Stevie ölmedi. Kalbimizde yaşıyoruz. mı? değil o zaman. E, Steve Wogan? O da ölmedi bence. Yok, öldü. Uçak kazasında Aa, aynı gün ölen Hadi Hollyler falan. söylüyorsun. Evet evet o da helikopter ee, kazasında. Ya bambayı mı diyorsun? Labambayı söyleyanlar. Bir öleyenler... şarkı söylemiyorum ben şu anda. Labambayı söylüyordu o da uçak sanatçı. kazasında ölmüştü. Evet işte onlar aynı gün öldü. Aa şey de uh, uçak kazasında işte? öldü. Neydi Bim? o kadınca ismi? Holly öldü aynı uçakta ne The Day the Music Died dedikleri şey var ya. He. American Pie şarkısında. O aynı hmm. uçakta hepsi. Hepsi aynı uçakta mı gitti? Tabii filmi çektirdi sonra. Kocan öldü mü? Kazada mı öldü? Zannedersem... Neydi o kızcağızın adı ya? <gülüyor> ne? Hangi <gülüyor> kızın? Amy Winehouse değil de. O bir, bir tane vardı. O da uçak kızasında. Adel mi? Adel, Adel de uçağa bindi ama... Ölmedi <gülüyor> O da çünkü Ben de İngiliz... evet okudum Uçağa Adel bin. de çok acıklı söylüyor <gülüyor> O mu? Ünlü sanatçı uçağa biniyor diye haber vardı <gülüyor> Ben geçen gün <gülüyor> Ünlü sanatçı Emir Kardeşi <gülüyor> Erdi'nin Erdi milleriyle aldığı biletle uçağa biniyor Biziniz üstelikte Hayır hafta, hafta Ay haftaya dedim ya çok özür dilerim Yarın da o haberi verin bize Yarın haber mi haber vermem ben Ne yapacağız yarın? Sabah 7'de geleceğiz ne yapacağız? Oturuz He. biraz ya. ya Sıraları gibi. ters çevirip şey yapalım mı? Hı hı. Serbest geçelim. Sıraları ters çevirip Tarnahan'a kurutalım. Pekmez kaynatalım. Güzel <Gülüyor> Ege, Anadolu'dan ne kadar içinde kalmış Tarnahan'a kurutup pekmez kaynatma O zaman ile devam edelim de neşemiz Iıı. yerine gelsin sevgili sanatçı. Sanat sanat YouTube'yla sanat devam canım. etmek ne demek ya? İyi oldu program bitti bazı <Gülüyor> açısından. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Aynıs <Gülüyor> Bu ders devam ediyor buyursunlar efendim. Ediyordu nereye kadar? Ediyo da nereye kadar? E kadar. Hakikaten bu şeylerin yüzünden, buyursunların yüzünden bitti bu program. Evet. E i̇şte şimdi buyursunlar. E Zeynep var. Hanım demiş ki programın demiş ki son ne? dakikalarında. Evet, e, ay ya artık daha az görüşürseniz ve aranıza bir takım soğukluklar girerse eyvah demiş. Valla girdi Soğukluklar mı? <gülüyor> ne demek ya yani sırtınıza soğuk eller değersin demiş <gülüyor> evet olursa böyle bir şeyin olma ihtimali. bu bir soru olur, olur ise soru. böylesi böylesi olsun diyoruz kısa kısa cevaplarınızı almak evet, istiyoruz e, olmaz. Beraber. olmaz içi rahat olsun olmaz İçiniz rahat olsun Zeynep Zaten Zeynep her gece birimizde kalacağız bundan sonra. Bugün o nerede? sıcaklığı korumamız lazım çünkü çocuklar. Bugünümüzü hiç yalnız bırakmamız ha, Öyle mi olacak? Tabii. Her gece birimizde. Ha, benim hiç haberim yoktu ondan. Ha, biz siz birbirinizde mi? Aramızda başladık da. Aramızda kalmaya sonra başladık. Ölemedik. Ben dün Ege'de kaldım. Yine de soğukluk gireceğine ben inanmıyorum Zeynep Hanım. İçiniz rahat olsun. Sen dün Ege'de mi kaldın? Ben dün Ege'de kaldım. Atlas falan? Evet beraber kaldık ya. Onlar da mı geldi? Bizim ev müsait e Ben de gelin demiştim. Geçen hafta Atlas yeni yıldır abi Gelmeyelim falan demiştim. Yok abi işte geliriz ya. Bundan sonra program devam ediyordu okta Biz şimdi alışmaya bu hafta itibariyle başladık. Bu hafta kalırız sizde. Bu akşam da ben fairlilere gidiyorum. Yarında sizde kalırız. Yarında bakarız yani. Bu akşam mi? sen ona mı gidiyorsun? Biz Cuma günü gidiyoruz zaten. İşte sen yokken zaten biz bol bol şey yapacağız. Bu arada programımızın neden dinledim. perşembe bittiğini dinleyicilerimize açıkladık so mı? Söyledik yayından ha. bir daha söyleyelim. Biraz Vahsız söylersen olsun. yalnız niye perşembe bitiyor? biraz manasız değil mi diyenler var. Şöyle sevgili dinleyiciler biz bilmediğimiz için e, böyle bir takım tatil planları yapılmıştı. Oktay'da e, şey oluyor ne derler. Için, için uzun zaman önce biletini almıştı. O yüzden cumaya denk getiremiyoruz vedamızı. Bize yakışır, yakışır, yakışır de, bir veda oluyor. Perşembe, perşembe günü. <gülüyor> 16 senenin sonunda bir perşembe gününe denk gelmişti vedamız diye konuşacağız özellikle cumaymıştı. Biz programa ne zaman başlamıştık? Salı günü mü? Eee onun denk getirmiştik ilginç. Bir evet, şeydi. Ilginç pazartesi. Onu da olmuştuk. pazartesi başlamıştı. İyi, enteresan. Evet. Pazartesiden perşembeye 4 gün demek ki. 16 yıl artı 4 gün mü <gülüyor> demeliyiz? Demiş. O zaman veda edelim artık. Normalde bizim yaz zamanı ee, ne diyelim? Tatile girerken çaldığımız bir şarkı Back in Black'le açıdır biliyorsunuz. Dur. Modern Sabahların yeni sezonu. Evet. Gene ile kapanır. ACDC ile kapatacağız. Yarını duymayan dinleyicilerimiz varsa yarın erken, erken geliyoruz. cecik e, radyolarınızı açın sevgili dinleyiciler. Biz erken, erken cecik geleceğiz. Bizi yalnız koma'yın koymazsınız herhalde. Yani yayından... Evet. Son vedalar edeceğiz. Hep beraber evet, vedalar herkese edeceğiz. Herkese veda edeceğiz. telefonlar falan filan gibi şeyler bir, düşünüyoruz. Ben itibaren vir vir vir vir çünkü zaman demiş ki programın 5'te 3'ü şarkı. 5'te 1'i reklam. Ee, ondan sonra... ...bir takım tanıtımlar. Ondan sonra ancak 5'te 1'inde... ...espriler şakalar. <gülüyor> e bunlar e, şu... Demişi günlük programı şey gibi düşünsünler genel olarak. Ben radyo bunları program anılarını... için olumlu bir eleştiri şeyi. olarak alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> olumlu bir eleştiri olarak alıyorum. Değerlendireceğiz. Bunlara göre şekillendireceğiz. Yarın sabah görüşürüz sevgili dinleyiciler. Yarın sabah görüşürüz de son kez söylüyoruz modern sabahlarda ne kadar açıkta. Hmm. Haydi hoşçakalınız.